İnsanın Konumu Hak Karşısındaki Konumu ve Duruşuyla insan 2 İnsan, Allah'la münasebetlerinin yanında, Hakkın Emanet dediği mükellefiyetin de biricik emanetçisi konumundadır. Keza Hilafet Payesi zımnında, mahlukat üzerinde tasarruf ve hükümranlık hakkı da yine niyabeten ona tevdi edilmiştir. Bu itibarla da bütün mazhariyet ve mükellefiyetlerinin yanında ona emin, sadık ve ismet gayreti içinde olma gibi sorumluluklar da yüklenmiştir. O Allah'a karşı emin, doğru ve İnsanlara karşı güvenli, muhtemet, kendisine karşı sorumlu ve afif, elinin altındaki her şeye ve herkese karşı da merhametli ve güvenilir olmalıdır ki aslında hilafet ruhu da işte bu esaslar üzerinde dönüp durmaktadır. Dahası, insan oğlunun diğer canlılardan farklılığı da büyük ölçüde yine bu hususlara dayanmaktadır. İşte bunlarla o, varlık üzerindeki gerçek faikiyetini ortaya koymuş olur. Bunlar sayesinde hayatını gönlünün çizgisinde sürdürür. Bunlarla, ötelere ait istek ve beklentileriyle tavırları arasındaki farklılığı aşar ve bunlarla kendisine olumsuz bakanlara en ikna edici cevaplar vermiş olur. Aksine o böyle bir güven, doğruluk ve ismet gayreti sergileyemez. Kendisine emanet edilen mahiyet-i insaniyeyi insana yakışır şekilde koruyamaz. Zahir batın hasselerini yaratılış gayesi istikametinde kullanmaz kullanamaz. Din ve dünya işlerinde hak rızasına kilitlenip elinden geldiğince mefsedetlerden uzak duramaz. Ve başta insanlar olmak üzere herkese, her şeye karşı bir halife ve emanetçi gibi titiz davranmazsa potansiyel olarak yeri alayı illiyenken bir hain, bir gasp bir şakî bir mütecaviz gibi aşağıların aşağısı manasına esfeli safileğine yuvarlanı verir. Evet. Bir insanın gerek ilahi hak ve vazifeleri, gerek kendine karşı sorumluluk ve vecibeleri, gerekse başkalarının haklarına saygılı davranması gibi hususların hemen bütünü O'nun insan olma farklılığıyla dünyaya gönderilmesine terettüp eden sorumlulukları cümlesindendir. Ne var ki bunlara tam riayet edebilme de, büyük ölçüde vicdanın hayatiyetine ve genişliğine kalmış bir şey. Vicdanı dar kimselerin, bu sorumlulukları arızasız yerine getireceklerini beklemek beyhudedir. Vicdan, cehalet, kibir, gurur, bencillik gibi şeylerle daralır, büzüşür ve bir hodgamlık dehlizine dönüşür. Vicdan genişliği, ilim, marifet, muhabbet, mehafet ve diğergâmlık hisleriyle mamur gönüllere, Allah'ın semavi bir armağanıdır. Bir vicdan bilgiye aşık, marifet tiryakisi, muhabbet solukluğu, ve yaratandan ötürü herkese karşı da alaka duyuyorsa, o vicdanda istimai ruh belirmeye başlamış demektir. Ki biz buna vicdan genişliği veya inkişafı diyoruz. Böyle bir ruhu istimaiye insanın her türlü bencilce tavırlardan sıyrılarak isminin özündeki ünsiyete yönelmesi demek de mümkündür. Böyle bir ünsiyetle o, Rabbini celis Enis görür. Ondan gelen Rahmani tevecühlerle bütün varlığın ünsiyet solukladığını duyar gibi olur. Her şeye ve herkese hep sıcak mukabelede bulunur. Derken sadr Sinesi cihanları istiab edecek kadar genişler. Buna karşılık ruhundaki kibir, gurur, bencillik alanları da daraldıkça daralıverir. Bu suretle o, bir mahviyet ve tevazu insanı haline gelirken, ferdi muhiyeti de birdenbire ruhanilerin atmosferine dönüşür ve o atmosferde sürekli ruhanilik esintileri duyulmaya başlar. Aslında bir içtimai heyette genişlik ve kuşatıcılık fertten başlar. Fert engin ruhlu ve engin vicdanlı ise toplum da aynıyla o mükemmelliyeti aksettirir. Fert duyguları itibariyle dar, düşünceleri benlik çıkmazında ve mülahazalarında da egosunu aşamıyorsa, bu tür parça ve parçacıklardan sağlam bir heyetin oluşması düşünülemez. Hele, Büyük ve yüksek bir milletin teşekkülü asla zira bir toplumu hakiki manada büyüten, yükselten, o toplumu meydana getiren fertlerdeki ictimai ruh genişliğidir. Ve o toplumun istikbal vaat etmesi, uzun ömürlü olması ve devletler arası muvazenede kayda değer bir hizmet görmesi de böyle bir ruhu ictimaiye bağlıdır. Düşünce ufukları itibariyle fertler kendi egolarını aşamamış. Aşanlar da bunu gerektiği gibi seslendirememiş. Seslendirip mensup oldukları heyet-i her kesimine mal edememişlerse, böyle bir milletin zamanla kuruması, çözülmesi ve başkaları tarafından yutulması kaçınılmazdır. Tarihinin en karanlık ve en perişan günlerini yaşayan, bahtsız bir coğrafyanın zaman zede çocuklarının bugün, bunun en acı örnekleriyle yüz yüze bulunduklarını söyleyebiliriz. Bizim dünyamızda bu olmamalıydı. Zira iman gibi dünyaya meydan okuyacağımız bir dinamiğimiz vardı. Bediüzzaman'ın ifadesiyle, İman hem nur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ama ihtimal, iman hususunda bizim ciddi bir kısım problemlerimiz var. Bunlar imanın o yenilmez gücünü belli ölçüde sarsıyor, belki de kırıyor. Ve İslam'la tam bütünleşmemize, onu tabiatımızın bir derinliği haline getirmemize mani oluyor. Dolayısıyla da sürekli bencilliğimize takılıyor, gururumuzla, kibrimizle kendi güç kaynaklarımızı heba ediyor, çıkar duygularımız, şöhret marazımız, makam hırsımız, kaba kuvvet kullanma zaaf ve boşluğumuz bizi içinde bulunduğumuz toplumdan koparıyor vicdan ufkumuzu daraltıyor ve ruhu u öldürüyor. Öyle ki bir türlü millet fertleriyle yürekten bir araya gelemiyor. Onları kendimiz gibi duyamıyor, zevk elem paylaşamıyor. Aksine sürekli taarruz duygularıyla oturup kalkıyor ve birbirimizi yiyip bitiriyoruz. Oysa bir zamanlar hep aynı şeylere inanıyor olmamız bizi birbirimize sımsıkı bağlıyor, ibadetlerimiz her gün birkaç kez bizi yan yana getiriyordu. Yüksek mefkurelerimiz ve hakka adanmış ruhlarımız sayesinde hem hakka hem de halka her zaman yakın duruyorduk. Allah'a kul olma duygumuz bizi şuna buna kulluk zilletinden kurtarıyor ve bize hakiki hürriyeti soluklama imkanı veriyordu. Düşünce ve inanç dünyamız itibariyle adeta bir hülya alemi yaşıyorduk. Namaz kılıyor, Allah'a intisapla soluklanıyor, Oruç tutuyor, O'nun yakınlığına yürüdüğümüzü hisseder gibi oluyor, Zekat veriyor, kendimizi Allah'ın lütfettiği mal mülk üzerinde birer emanetçi gibi görüyor ve karşı tarafa minnet etmeye bedel, hakkını alıp bizi sorumluluktan kurtardığı için minnettarlık duyuyor. Ve hemen ferdi her vazifemizde, çevremize ipekler gibi yumuşak davranıyor, herkese sımsıcak mesajlar gönderiyor, ve ömrümüzü ruhu ihtimainin o ferah feza ikliminde cennete ermişler gibi geçiriyorduk. Herkesle beraberdik. Acılarımızı bugün duyduğumuz ölçüde asla hissetmiyorduk. Ve vicdanlarımızın müsaati sayesinde içten içe toplumun her yanında üfül üfül huzur esiyordu. Kibir tarumar, bencillik paramparça, gurur ayaklar altında, kıskançlık, kapı kapı kovulan bir lanetlik, kin, nefret şeytana ve şeytani efsafa karşı caydırıcı bir silah gibiydi. Ve her yanda bir kardeşlik ruhu nümayandı. Aslında hakkın azamet ve kibriyası karşısında, konumun ve durumunun icabı bu olmalı deyip el pençe divan duran, ayağını bastığı aynı noktaya, iki büklüm olup yüzünü süren ve kendini insanlardan bir insan görerek onlarla beraber bulunmayı, milli ve içtimai ruhun gereği sayan birinin, insanı küçülten, onun vicdanını daraltan, ve mahiyeti insaniyeyi cismaniyetin dar zindanına hapseten gururla, kibirle, bencillikle, hırsla, kimle, nefretle ne alakası olabilir ki ve olamamadıdır da. Bunun yanında o başkalarına karşı da zillet göstermemeli ve hiçbir kimseye serfuru etmemelidir. Zira o Günde birkaç defa koşup Allah'ın huzurunda yerlere yüz sürmesine rağmen azam-ı mahlukata başemeyecek kadar aziz ve sultanlar karşısında eğilmeyecek kadar da hürdür. Başta namaz olmak üzere ibadetleriyle o bir miraç yolcusudur. Miraçsa semalar ötesi Ötelerin de ötesi alemlere yükselmenin unvanıdır. Her gün birkaç kez secdeleriyle melekler burcuna yükselip ruhanilerle selamlaşan yürüyüp hakka kurbet ufkuna ulaşan bir gönül eri artık bulacağını bulmuş, bütün mevhum ve batıl şeylerden de kurtulmuş demektir. Böyle biri için ne sultanların ne kralların ne de imparatorların hiçbir önemi yoktur. Çünkü o her gün la akal kırk defa Malik-i Yevumiddin unvanıyla Sultanlar Sultanına intisabını dillendiren bir hürdür. Ve bu hürriyeti de alınıp satılmayacak, hiçbir şeyle değiştirilmeyecek kadar semavi bir kıymeti haizdir.